hani düne kadar diyeceğim, felsefe dediğimizde evet. hangi alda çağırmak isteyeceğinizi bilmiyorum ama üç aşağı beş yukarı tanımı üzerinde anlaşılabilecek sistematik felsefe diyebilirsiniz, özne felsefesi diyebilirsiniz. Ee, bir düşünce titipini anlamanın mümkün olduğu bir ve arkada bıraktık 20. yüzyılda diyebiliriz, Aşağı yukarı 20. yüzyılın başı itibariyle ve bu düşünce sistemini Mati'yi belki de Ferze ve de düşüncenin en iddialı olduğu bir döneminde temsil ediyordu. Yani kendi iç tutarlılığını kurmaya, kendi kendisini tamamen düşüncenin iç hareketinden hareketle gerekçelendirmeye muktedir bir aklın çabasını ifade ediyordu. Ferze ve başlamak adettendir. Yani doğruluğu algılandığı anda doğruluğu da kendisiyle birlikte algılanan temel fikirlerden hareketle ve tamamen düşüncenin iç yapılarına ten ve özgür bir şekilde hareket eden düşüncenin bir sistematik inşa edebileceğine dair bir inanç üzerine kuruluydu 20. yüzyılın başına kadar felsefe dediğimiz <gülüyor> disiplin 20. yüzyılın başında çok yani, kimi felsefeye içkin denebilecek bazı derekçenleri kime daha toplumsal bakılabilecek derekçenleri bu özgüven diyelim çok ciddi bir sansıltı geçirdiğini ve bu şekilde tanımlanmış bir tarzda projesinin büyük bir ihtimal büyük ölçüde geride bırakıldığını görüyoruz yani burada her içkin diye benim edeceğim gelişmenin başında e, bilmiyorsun şimdi söyleyeceğim. Ne kadar yapmayın. Çok tanıdık da olabilir, çok yabancı da olabilir. Ben genellikle öyle de anladım. Burada yani. Ee, felsefenin kendi iç tutarlılığını kurma iddiasının en gösterişli ve kibirli ifadesi büyük bir ihtimalle Russell ve Whitehead'in e, 20. yüzyılın başında yayınlamaya başladıkları Principia Mathematica, yani felsefe man mantık ve matematiğin özdeş olduğunu ve dolayısıyla felsefi düşüncenin matematik kadar aksiyomatize edilebileceğini e, kuşku yer bırakmayacak bir şekilde kanıtlamaya çalışan girişimleriydi. Bu girişimin bir noktasında belli paradokslara çatılmasıyla hakim kaldı, devam edemediler. De, hani bunun nasıl paradoksları herhangi şeylerden ötürü, bunun şu da bu şekilde aşılabileceği düşünülür düşünülürken, 2020'nin başında ortasında görevler diye bir adam belli bir karmaşıklıkta herhangi bir sistematiğin bu paradoksları zorunlu olarak üreteceği. Ve bu paradoksların niteliği ne? Dünyayı açıklamak için kurduğunuz bir sistematik ne zaman self-repanansa başlasa yani ne zaman kendi açıklama çabanızı da o açıklamanın parçası olarak içermek ve aynı sistematik içerisinde açıklamayla açıklama çabasını Aynı sistematik içerisinde hı, dile getirmeye kalkışta zorunlu olarak paradoks üretecektik. Düşüncenin kendi kendini kendi faaliyetini de taksiyomatize edemeyeceği kanıtlanmış oldu. Böyle de <gülüyor> <gülüyor> bu işi İsmetel felsefeye geçkin denebilecek <gülüyor> bir yana ama bir yandan da yani yüzyıl 19. yüzyılın sonunda başlayıp 20. yüzyılın ilk yasını Dünya Savaşı ve onu izleyen büyük uhran yıllarıyla doğruna ulaşan hani, <gülüyor> toplumsal düzene akılcı bir nitelik kazandırma gelişiminin de çok çeşitli şekillerde iktisadi krizlerle, büyük dünya savaşlarıyla falan iflas ettiğini görüyoruz ve üstelik bu artık geleneğin akıl dışı olanın falan değil doğrudan doğruya sistemin akılcı olduğu farz edilmiş o güne kadar akılcı olduğu farz edilmiş olan bir sistemin kendi iç hareketleri en sonucu olarak ortaya çıkan bir krizle karşı karşıya kalınmış. Yani e, suçlanacak bir gelenek, bir hurafe en far boyutu deyiş, deyişiyle hurafeyi yok edelim ve alt edilebilecek bir mesele yoktur. Doğrudan doğruya dünyayı akılculaştırma iddiasında olan girişimlerin bu faaliyetleri aslında kendi yol açtığı krizlerin bir sonucu olarak vahşet, savaş, kıtlık vesaire gibi toplumsal sorunlarla karşılaştırıyordu. Üçüncü olarak psikanalizin kendisinden bahsedebiliriz. Ee, bilinç dediğimiz ve işte o güne kadar özne rolü görme iddiasında olan, yani hakikatin dayanağı olması beklenen yapının kendisinin zorunlu olarak bir bilinç dışı üzerine yükselmesi gerektiği bilincin kur kuruluşunun daima kendisine yabancı kalmaya yazgılı ancak bunlar dışlandığı takdirde bilincin de kendi kendini Kuracak enerjiye kavuştuğu bir yapı olarak tasarlanması gerektiği, bilincin, bilinç dışı olmadan düşünülemeyeceği iddiasını tam bu çerçevede dile geldiğini görüyoruz. Bu iddia ciddiye alındığı ölçüde felsefe giderek bazı bakımlardan Orta Çağ felsefesine daha benzer bir hal almaya başladı. Şöyle ki Orta Çağ'da da yani düşünce son kere de kaynama. Aslen düşünülemez olan, düşünceyi açan, halsalı dışı olan bir zemin üzerinde e, yürütmek zorundaydı. O zaman burada tanrıdıyorduk, şimdi bilgi de Bu ucuzluğa gitmek istemiyorum ama sonuç olarak düşüncenin e, kendi kendini tamamen gerekçelendiremediği halde, kendisini mutlak bir iç tutarlığa kavuşturamadığı koşullarda bile, ...nasıl olup da düşünmeye devam ediyoruz... ...ve son ker sonuna kadar düşünülmesi imkanı olmayan bir şey... ...bunun varlığını kabul ede ede yine de nasıl düşünebiliriz sorusu... ...orta çağdan sorusuyla bizim bugün içinde bulduğumuz soru... ...bu bakımdan birbirinden çok farklı değil. ...yalnızca bu kadar bir paraleli kurmak istiyorum... ...dolayısıyla... E bu üzerine düşünülemez olan bilinç dışının dilini okumak konusunda da psikanalizin daha ayrıcalıklı bir yer tuttuğu ve çok özel bazı verilere sahip olduğu düşünüldüğünde e, aşağı yukarı 1960'lar falan gibi 60'dan sonu itibariyle falan felsefe ile psikanaliz arasındaki ilişkilerin giderek bazı filozofların ...çok yüksek sesle itirazlarına rağmen... giderek yoğunlaştığını... öyle ki bugün enfaatimiz... ...zatık psikanalizde şu ya da bu şekilde... diğer ara girmeyen bir felsefi... ...söylemin mümkün olmadığını... ...görüyoruz. Tabi bu felsefi... ...projenin... ...düşünce dünyasında, entelektüel dünyasında... ...meşruiyetini yitirmiş olması... ...gündelik düşünce düzeninde... Mirasının hala bizim düşünce yapımıza egemen olmadığı anlamına gelmiyor. Düşünce alışkanlıklarınız hala bu 300-400 yıllık felsefi gelenek tarafından zaman zaman farkında olarak zaman zaman farkında olmadan belirlenmeye devam ediyor. Bunun önemli noktalarından biri de mesela bir kavramı tanımlamak dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyler genellikle tamam şimdi çok Osmanlıca terim kullanacağım ayarını mani ifradını cami <gülüyor> denem türden bir tanım yani doğru tanımın tanım adını hak eden bir tanımın ee, kavramın dışında kalanları dışarıda bırakan kuşattıkların hepsini de içeren ayarını mani dışarıdakileri gayrısını ama yani mani olan kuşattıklarını efradını, tabi, cami çevreden toplayan bir tanım olduğunu ve dolayısıyla elimizdeki düzgün bir tanımla herhangi bir kavak ağacının tanımını verdiğimizde bu tanımın bize neyin kavak bütün kavakları kuşatıp bütün kavak olmayanları dışarıda bırakacağını umuyoruz ve yani tanım dediğiniz tanım zaten bunu yapar. Dünyayı A ve non A olarak böler. Her tanım böyle yapar. Yani Kabak tanımına göre dünya iki şeyden oluşur. Kabaklar ve kabak olmayanlar. Değil mi yani? Böyle bitecek olursak da erkek tanımına göre dünya iki şeyden oluşur. Erkekler ve erkek olmayanlar. Ucuz, ucuzlaştır. Yani çocuk tanımı da yaparsak dünya çocuklar ve çocuk olmayanlar oluşur. Ee, şimdi bunun böyle söylendiğinde bunu çok aşikar gelen... Evet, dedi. Bir yanı var da bu nerede böyle yani bu tanım nerede iş görüyormuş böyle tanımlar? Yani bilimde mi mesela doğal bilimlerdeki tanımlar mı böyle ki bunları doğal bilimlerde kullandığımız tanımları mı böyle kullanıyoruz? Yoksa bizim gündelik hayatta kullandığımız tanımlar mı aslında böyle işliyor da felsefe yalnızca bizim düşünce zaten olağan düşünce sistemimize içkin olan şeyi açığa mı çıkarmış oluyor? bu tanım anlayışını formalize etmekle, dile getirmekle yani yoksa bunu aslında bir ideal olarak mı düşün, düşünmeliyiz? Yani aslında tanımlarımız böyle değil ama böyle olsalar daha iyi olacaklar. Hangi bakımdan daha iyi olacaklar? Yani burada bir normativiteden mi bahsediyoruz? Bu tanım anlayışı bir e, tanımlama pratiğini betimliyor mu? Betimliyorsa hangi pratik bu? Kim böyle tanımlarla çalışıyor. Ee, yoksa bir normatif e, buyruk mu içeriyor? Bize tanımlarınızı böyle yapın diye bir buyruk mu içeriyor ve bu bir buyruksa neye göre bu buyruk? Ne talep ediyor bu? Tari? Hangi hakla bizden bunu talep ediyor diye sanırım. E, sorma hakkımız var bizim diyeceğim. Hani çok yani çoğunuza tanıdık gelecek bir düşünce içine girmiş durumdayım şu anda. Hani oyun diye bir kavramı alalım mesela. Neye oyun diyeceğimizi tanımlayabilecek miyiz? Yani bütün oyunları dışarıda, demin kabaklarda yapılabilecek gibi gözüktü. <gülüyor> Peki yani bir tipik bitmişler numarasını çekeyim. Oyunların tanımlamaya çalıştığımızda neye oyun deyip neye? Ve bu herhangi bir şeyi oyun kılan özellikleri biliyor muyuz? Ee, peki. Konumlar fiziki faaliyetler yani içerir diyebilir miyiz? yani bilgisayar oyunları geliyor. Masatlar geliyor. E pek çok yani fiziki faaliyet hani şu tamam fiziki faaliyet ama satrançta da hani Satancı'nın fiziki faaliyeti oyunun tanımlayan özelliklerden biri değil. İşte bir sürü şey, şimdi Bütçem Etkinstein'ı tekrarlamama gerek yok ama Bütçem böyle bir aklı bir bize neyi göstermeye çalışmıştı? Aslında bir oyundan ötekine geçerken çeşitli aile benzerlikleri var onlar arasında. Bazılarında fiziki faaliyet var, bazılarında müsabaka var, bazılarında her ikisi birden var. Yani bir aile benzerliğini tarif ederken nasıl tarif ediyoruz? Bir aileyi ortak özellikle dar, derken hepsinde kahverengi göz yok. Yani çoğu kahverengi gözlü, çoğu kıvırcık saçlı ama bazıları kıvırcık saçlı ve ela gözlü. E, çoğu uzun boylu ama bazıları kıvırcık saçlı, kahverengi gözlü ama kısa boylu. Böyle geçişlerle işleyen yani e, kavramlarımızın genellikle böyle örgütlenmiş olduğunu, aile benzerlikleri üzerine benzermiş, e, örgütlenmiş olabileceğini ima eden e, ve insanları çok aklını çeken, Yani bizim kullandığımız kavramlar çoğu zaman böyle kavramlardır. Böylece da işte, işte hani, bunu felsefi incelemelerde dile getirdikten sonra işinde daha skandal özyama denebilecek şey. Daha sonra matematik kavramlarında da aslında buna benzer bir aile ilişkilerine e, tarzında bir ilişkilendirme, aile benzerlikleri tarzında bir ilişkilendirme e, arz ettiğin üzere, yayınlamadığı defterlerinde, işte, örgünden sonra 60 ay boyunca yayınlanmaya başlayan defterlerinde psikolojik kavramlarının, psikoloji diye adlandırıyor ama aslında bunların bir kısmı felsefenin temel kavramları. İrade gibi, düşünce gibi, kasten yapmak gibi. Şimdi bunların hiç böyle hukukun ya da felsefenin talep ettiği şimdi bu normatiflikliği çaktırmadan el çabukluğuyla hukuk katarak iş işin içine sokmaya başladı. Evet. Türden olduğunu söylüyorum. Daha sonra bu dediğim gibi filozofların da e, insan genel olarak insan bilimlerinden çeşitli insanların da dikkatini e, çeken işlerini kabartan bir araştırma alanı oldu. Yani 1970'ler 80'lerde benim hocam da olmuş olan Eleanor Roche diye biri bu kavramlarımızın yapısı üzerine ampirik araştırmaya yönelerek birçok kavramımızın aslında... Ee, kuş kavramına örnek üzerinden gitmek daha iyi olacak. Çoğumuz yani kuşumsu denen bir ne anlıyorsunuz değil mi? Yani tamamen anlamdan yoksun değil böyle bir terim. Yani kuş gibi de değil gibi de. Şimdi deve kuşu bir kuş mudur? Tavus kuşu bir kuş bir an böyle örnek verdiğimde genel tepki ve bunu araştırmaları gösterebilirim. Yani bir sürü saçma sapan histolojik araştırması yapabilirim. Yani size ne, kuş mu değil mi diye evet hayır testi yapıp belli bir saniye, tepki sürenizi ölçebiliyorum. İşte bir demek kuşu gösterin, star gösteresin de evet veya evet, ve hayır deme süreniz daha uzun sürecek. Güvercin gösterdiğim zaman. Güvercin kuş kumru kuş. Kuş gibi kuş kumru E E deve kuşu kuşumsudur. Yani hmm. tavus kuşu hmm, yani tabi kuştur. Yani Rochel'i göstermeye çalıştığı şey kavramlarımızın çoğu aslında bir prototip etrafında örgü olduğu ve bu prototip bazen gerçekten var olan bir örneğe denk düşebilir. Mesela bunu araştırmayla da ortaya koyabiliriz. Mesela İstanbul'da yaşayanların kuş prototipi kumru olabilir pekala. Ne bileyim Ankara'dakilerin de kırlangıç olabilir. Bazen aslında karma bir resimde olabilir. Kuş kumuyla kırlangıç arası bir şey yani. Doğada karşılığı olmayan ama giderek diyelim işte Atmanca'da kuştur ama alıcı kuş diye onu bir şekilde nitelendirmek, ayrıştırmak ötegiz. Kanarya da kuştur ama işte ötücü kuş. Diye onu bir şekilde prototipik kuşlar arasındaki mesafeyi ilişkilendirmek ötegiz. Dolayısıyla 18. yüzyıldaki sınıflandırma ideyine dinioslar falan söyleyecek olursak, işte onun beklediği gibi her türü bir başlık altına sokmak. En azından bizim kavramda anlaştırmalarımız, gündelik hayatta kullandığımız kavramlaştırmaların 18. yüzyıl yani sistematik felsefesinin doğum noktasında olduğu zamanlarda tanımlardan talep edilen yani türden bir sistematikliği denk düşmediğini gösteriyor. Anlaştık mı burada? Yani bu daha... Tavus kuşu kuş mudur dediğimizde hani kuş mudur sorusunu soruyoruz ya güvercine göre. Yani bir kuş ülkesi ve e, merkezinde güvercinin ve ona benzer biraz daha küçük kuşlar var. E, biraz daha ülke sınırlarında da tavuz kuşu var. Peki ya bu kuş kavramının kapsayıcılığı konusunda bir soru doğru mu? Yani, yani e, tam 18. yüzyıl gibi düşünün. Nürsen ya belki e, burada e, hala şunu demek ki, e canım burada gündelik kavramlarımız tesbeli ıslahatan e, var. Bunları reforme etmemiz ıslah etmemiz e, gerekiyor. Yani gündelik hayatta e, böyle, şimdi kritik bir kelime kullanacağım, bulutsu puslu kavramları kullanabiliriz ama bilim yapıyorsak tavus kuşuna baktığımız zaman kuş musun değil misin? sonrasında e, evet, evet ve hayır cevabını vermesini isteriz. Yani öyle olmaz diyebiliriz. Şimdi bu soruya döneceğim. Bir bir örnek daha vereyim. Esir yani... Einstein'ın ünlü örneği burada. Yani bir gün e, Hayvanat Bahçesi geziniyorsanız gezinliğinizi farz edeyim. E, birden bir aslan kalkıyor. Aman tanrım saat beş olmuş. Çaya geç kaldım diyor. Oturdu kafesin içinde. Aslan size bakıp bunu diyor. Yani bir çok şey der yani ne söylediğini anlayamazsınız doğasında yani bu cümlelerin her birinin anlamını biliyor olmak o aslanın ne dedi ne diyor olduğunu anlamamanıza yetmez çünkü yani sizin hayatınızda aman tanım saat geç olmuş çaya geç kaldım diyorsanız kalkıp doğru hani bir yere doğru gitmediniz ve ona göre kıyılmış ama aslan bu cümleleri sert ettiğinde ne demek istedi bilemezsiniz. orada aslanın durumu babanın durumu gibi diyor. <gülüyor>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 daha tam adam olmadık, daha tam reşit olmadık, aydınlanmadık. Yani işte aydınlanma, aklını kullanma cesareti diye. Aklımızı kullandığımızda bu tür kavramlara sahip olacağız ve kuşun kim olduğunu hep ta kalmayacak zaten öyle bir yerde. Bütün bunların sarıh bir anlamına kavuşacağız. E, e şimdi bu iyi hoş da demin hali kritik bir kelime kullanıyorum, bulutlu ve puslu dedim. Burada matematikte benim maalesef yetenice <gülüyor> hakim olmadığı gelişmelerden bahsederek aslında e, birçok iş gören, birçok kavramın ya da daha matematik ile kullanılan kümenin aslında klasik, 18. yüzyılın tanım anlayışına uyan şekilde ayarını, mani, efradını, cami şeklinde değil fazı sınırları puslu kümeler olarak var olduğunu işaret eden ve özel astronomide olsun, meteorolojide olsun, birçok yerde doğal olayları anlarken tam da bu tür fazi setleri, yani e, fazi öngörüde bulunmak, bazı doğal olaylarını anlamamızın ancak özellikleri kuşun gibi kavramlar kullandığımız ölçüde iş görebildiğimizi bilim, o bilimden beklediklerimizi yapabildiğini bize gösteriyor. Tavus kuşu örneğine kuş kadar hani sen yani tamam astronomi ve de uzmanlara bırakalım dediğimizde peki biyolojiye yani biraz daha yaklaştığımızda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 kaydetleri içerisinde bir evrilme çabası içerisinde kendi e, oluklarına uyma çabası içerisinde sever tavus kuşu hangi noktada tavus kuşu haline geldi işin içine zaman boyutunu kattığımızda evrim boyutunu kattığımızda aslında 18. yüzyılın taksonomi sisteminin hiç de işimize yaramadığını görmeye başladı aksine ayağımıza dolanmaya başladı ve yani bu ünlü Evrim tartışmalarındaki kayıp halka konusunda efsanevi şeylere hani bir canlı ne noktada maymun olmayı bıraktı da insansı olmaya başladı. Bakın evrimi anlatabilmek için bile kuşumsu gibi bir kelimeye ihtiyacımız var değil mi? Yani insansı kavramını kullanmadan evrimi anlatabiliyor muyuz? Yani bir, bir şey bir noktada insansı, insansı olmaya başlıyor ve yani bir an geliyor, ona artık insan deme karar veriyorsun. Nasıl veriyoruz o kararı? Ne yapar? Merkeze yaklaşınca. Yani benim kurduğum, yani şurada bir bir şey olsun, bir bina olsun, çevresindeki de tavus kuşu dersek, merkeze yaklaşınca güvercin deriz yani. Merkezde ne var? İlk i̇şte. bir Tanıma en yakın... Tanım, tanım ne? İnsanın tanımını. Bu şaka değil. Yani ben insan, e, oluşumu diye bir senin elde diyor Ve gerçekten hangi noktaya başlayacağız, başlayacağız? İnsan denen türün var olmaya başladığını Yani bunun sırf şimdi size bir örnek olarak ürettiği bir sayiden ciddi olarak... E, ...beli diye. Bu senin böyle bir semineri veren kişi olan. Ama arkeologları ve e, prehistoryacıları ve zoologları da uğraştıran bir soru. Yani 23-46 gel yetecek mi bize? İnsansızlar, insana geçtiğimizi göstermek için. Gen mi? Cevap. E Nehane detaylarla çiftleşebildiğimiz... E, aşağı yukarı kanıtlandı. E, i̇nsan kopulası 15% falan nerede eterliğini var. Daha asıl soru tabii dölleyebilmek, çocuk sahibi olmak bilmek. Dolayısıyla genetik cevapla çocuk sahibi olabilmek cevabı tam olarak örtüşmüyor. Hangi kıstas dediğimizde tam olarak örtüşmüyor kıstas. <gülüyor> e, şu anlık da kitap açmanıza hiç bahsetmediğimiz eksik olan bir e, unsuru kattınız kardeşim. Bizim için yeterli. Tanım hangi amaçla yapıyoruz? Yani Demiden beri gerçekliği yansıtacak bir tanım. Lineus'un taksonomisi öyle bir şey. Yani tavuk as. Gerçekliğin modeline uygun olacaktı. Bizim o tanımı ne için kullanacağımızdan bağımsız olarak yapılmış bir harita istiyorduk. Tabii yani siz dönlemekten bahsediyorsak elbette şu iş için şu tanım buraya kadar iş görürüm. Sanat tarihinden bahsediyorsak maalesef size burada o işi görmüyor çünkü ilk heykeller ikisinden de önce yapılıyor. Bu Viskanda yeni çıkmış Viskanda aşağı yukarı yani Neandertal'in falan tarihi 125.000 e gidiyor değil mi? 125.000-145.000 125 ve Şu anda 400-500.000 yıl önce yapılmış heykeller de oldu. Dolayısıyla yani bir sanat tarihi yapacaksa daha önceden başlamamız lazım kesin. Üstelik o formların daha sonra yapılan formlarda bir ilişkisi var. Dolayısıyla o tanım için aşağı yukarı işte o istenen bir yerden başlamamız evet. geç, gerekiyor. Belki başka örnek düşünmüş olabilir. Hani e, neye insan diyeceğiz derken bir e, bazı kesimlerde. E, soyut düşüncenin başladığı noktada şu anki insana geçtiğini söyleyebiliriz. O da bir başka bir bakış açısı diyebiliriz belki. Tabii. Onu, or, orada artık iyice öyle bir çuvala sokar ki sizi çıkamazsınız soyut düşünce. Neye? Yani, soyut neye göre karar vereceksin? örneğini. soyut düşüncenin ne olduğu gibi bir şey diyeceğiz. Biz ismi yani bütün göstermeye çalıştım. Eee bu 18. yüzyıl klasik dönem merkezinde 18. yüzyıl düşüncesine hakim oldu. Sanım çok fazla işimizi görmüyor. Yani çok kanlı canlı bir cevap vermiş olmadım ama psikanalizin yapmaya çalıştığı şeyde Aslında her noktada tekilli olanın bilgisiyle çalışmaktı. Yani bizim e, bir bilim olarak bilim olma iddiasında olan bir sistematik olarak her durumda tek tek işte yaptığımız şey herkesin kendi ben dediği nasıl kurulduğunu tarihini yeniden çözmek.